Çalıştığımız yerin sahibinin, kazancının haram olduğunu biliyoruz. Bu tarz yerlerde çalışmakla alakalı bir sorumuz var. Çalışmaya devam etmeni miyiz? Yoksa e, ayrılmalı mıyız buradan? Bir Müslümanın üzerine düşen görev bu tarz bir durumda ne olmalıdır hocam? Buyurun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyha Resulillah. Evet günümüzde en büyük problem helal kazanç temin etmek, helalinden yemek ve helal kazanmak. Bütün Müslümanların bu konuda hassasiyet göstermesi, kazancını helal etmesi, evine helal rızık götürmesi elbette gayesi olmalıdır. Cenab-ı Hak bismillah kulu min tayyibati ma yani size rızık olarak verdiklerimizin helalinden yiyin buyuruyor. Başka ayet-i kerimelerde aynı minval üzere aynı manaya gelen birçok ayet-i kerimeyi görüyoruz. Yani Müslümanlar olarak ne yapacağız? Rızkımızın helali olması için azami gayret göstereceğiz. Diyelim bir iş yerinde çalışıyorsunuz. İşvereninizin helal kazancı var ama zaman zaman da EF'a izden gelir olabiliyor. Haram kazancı olabilir. Yani kazancı karışık. Muhtelot deniyor Arapçada buna. İhtilat var, karışıklık var. Yahut herhangi bir ülkede çalışıyorsunuz. O ülkenin e, geliri bütçesi helalden toplandığı gibi haram olan şeylerden de bütçeye para gelmekte. Dolayısıyla Bütçede bir karışıklık meydana gelmekte. Yani o ülke vergi alıyor. Hı hı. Diyelim bir işki fabrikasından da vergi hı hı. alıyor. E, helal olan bir iş yerinden de vergi alıyor. Neticede bunlar bir yerde toplanıyorlar. Hı hı. Yani meseleyi sadece bir işveren olarak düşünmemek lazım. Devlet olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Ama bu kazancın genellikle çoğu nedir? Helaldir. Yani gayrimeşruhanelerden bütçeye gelen para miktarı çoğunluk değildir. Yani çoğunlukla konulan vergilerden devletin bütçesi oluşmaktadır. Böyle bir durumda maaş almanızda herhangi bir sakınca söz konusu olamaz. Yani olaya bir böyle bakıyoruz. Çünkü kazancın çoğu nedir? Helaldir. Her ne kadar karışık ise de, Maaş alabilir, çalışabilirsiniz. Bu işveren için de öyledir. Devlet için de aynı e, hüküm cereyan etmektedir. Peki hocam deliliniz nedir e, diyecek olursak, ha bunun bir delile dayanması lazım. Hı hı. Resulullah Aleyhisselam'ın e, Medine hayatında Yahudiler vardı. Onların davetlerine gider, ticaret yapar, alışveriş yapar ikramlarını kabul eder, yer içerdi. Hatta mesela bir Yahudi kadın Resulullah Aleyhisselam'ı evine davet etmiş. Ona bir kuzu, koyun ikram etmeye çalışmış. Hatta etini zehirlemişti malum. Bu bilinen bir hadisedir. Yani eti zehirlemek suretiyle Peygamber Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkan bir Yahudi kadın biliyoruz. Sonra tabi Resulullah Aleyhisselam'a durum Cebrail vasıtasıyla bildirilince problem hallediliyor. Ama buradan şunu anlıyoruz. Yani Yahudi'nin yemeğini yemiş. Çünkü Maide suresinde de buna temas edilmektedir. Onların yiyecekleri size helaldir buyuruluyor. Sizinkiler de onlara helaldir. Peki Cenab-ı Hak Yahudilerden bahsederken Semmâûne kezip eli soht'' diye onları anlatır. Yani bunlar haram kazanç temin eden, e, riba faizle iştigal eden insanlardır der. Peki biz Yahudilerin, Hristiyanların kazancının karışık olduğunu biliyoruz. Peki böyle bir karışık ortamda Resulullah Aleyhisselam Yahudinin ikramını kabul etmezlik yapmamış, yemiş. Hı hı. O ikramdan istifade etmiştir. Buradan şunu anlıyoruz. Siz işverenin işini aksatmamak veya devlet memuruysanız, iseniz, işçiyseniz size verilen görevi vaktinde yerine getirmek suretiyle görevinizi icra ettiğiniz takdirde kazancı karışık da olsa hı hı. içinde helal kazancın çok olduğu devletin yahut bir işverenin verdiği maaşı almanızda Zaten dinen bir sakınca olmaz. Ayrıca e, siz mesela 8 saatinizi oraya ayırıyorsunuz. Hı hı. Bu noktada da e, zaten o, o parayı almanız caiz olur. Ancak şu caiz olmaz. Öyle bir iş yeri var ki tamamen haram iş yapıyor. Mesela içki fabrikası gibi. Hı hı. E, orada gidip çalışmanız mümkün değil. Çünkü tamamen kazancı nedir? haramdır burada ölçümüz ne olacakmış yaptığınız iş helal olmak kaydıyla iş verenin kazancının karışık olması sizin maaşınızın aldığınız paranızın helal olmasını engel teşkil etmez teşekkür ederiz hocam